Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydınlar ben Pelin Cengiz Bu hafta stüdyoda Diğer program arkadaşlarım yok Tek başıma yapmaya çalışacağım Bu hafta programı Malum gündem yoğun Yoğun bir Siyasi gündem içinden geçmekteyiz Bu arada aşağı yukarı Bir beş dakika önce programımızın Cingılı Erken girdi o da e, teknik bir e, arıza nedeniyle e, yaşandı onun için de e, özür dileyelim programımıza şimdi başlıyoruz. Evet e, malum 23 Haziran e, günü İstanbul e, tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek üzere e, sandığa gitti e, sandıktan CHP'nin adayı 31 Mart'ta da seçimi kazanmış olan Ekrem İmamoğlu... ...çok ezici bir e, galibiyetle sandıktan e, çıktı tekrar... E, ...800 binin üzerinde bir oy farkıyla. E, hemen bu e, seçimin akabinde e, gezi davası, e, gezi direnişi davası görüldü. iki gün e, devam etti. E, ardından da e, aslında... E, ...kamuoyunda biraz daha ekonomik açıdan değerlendirildiğini gördüğümüz bir 24 Haziran 2018 seçimlerinin de yıl dönümüydü. Aslında bütün bunların hepsi aynı günlere denk geldi. 24 Haziran 2018'de yapılan seçimle birlikte... Türkiye'de bir sistem değişikliği, bir yönetim değişikliği resmi olarak sandıktan çıkmış oldu ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. O dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir takım açıklamalar vardı. Bu kardeşinize oy verin, görün bakın faizi nasıl düşürüyoruz, enflasyonu nasıl geriletiyoruz... E, doları nasıl düşürüyoruz e, demişti fakat e, bu geçirdiğimiz bir yıl içerisinde aslında ekonomideki gelişmelerin hiç de öyle olmadığını e, ekonominin makroekonominin temel göstergelerinin e, gitgide e, daha kötüye doğru e, ilerlediğini e, görüyoruz gözlemliyoruz şimdi bütün bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Sen biraz daha da ekonomik açıdan ele almaya çalışacağız. Telefon attığımızda ekonomist Mustafa Sönmez var. Mustafa günaydın. Günaydın. İyi teşekkür ediyoruz ee, şimdi ben tabii çok kısaca e, bahsetmeye çalıştım malum hem seçimler hem gezi davası hem de e, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin birinci yılının dolduğu günlerden e, geçiyoruz ben e, çok kısa kısa e, hepsiyle ilgili değerlendirmelerini alayım ondan sonra nasıl bir e, ekonomik e, görünüm içindeyiz e, biraz e, programımızda buna e, konuşalım buna değinelim istiyorum e, İstanbul seçimleri senin baktığın yerden nasıl görünüyor bir önce istersen bununla başlayalım çünkü tabi çok uzun bir zaman sonra AKP iktidarı bir yerel seçimle de olsa geriletilmiş oldu buna tabi çok fazla mana atfedenler de var ama bu bir başlangıç mı nereye doğru evrilir senin beklentilerin ne yönde Şimdi 23 Haziran bence AKP'ye karşı dönüşümün, kırılmanın zirvesi oldu. Ama 31 Mart da çok önemli bir tarih. Bence 31 Mart'ı esas kırılma noktası olarak almak gerekiyor. Çünkü evet. Biraz önemli. yüksek sesle rica edebilir Tabii, miyiz? Çünkü Türkiye'nin yani milli gelirinin yüzde 63'ünü üreten 21 ilde e, Millet İttifakı e, CHP adayları 31 Mart'ta e, iktidar oldular. Dolayısıyla yerel iktidarın e, ele geçirilişi ve AKP'ye karşı e, önemli bir zafer 31 Mart'ta başladı. Ama İstanbul'a yapılan e, itiraz e, yeni bir süreci başlattı. E, bu e, çok... Haksız, hukuksuz bir itirazdı. Hiçbir şey tutturamadılar. 13 bin oy farkına burun kıvırdılar. Sonra bula bula seçim kurulunda devlet memuru niye görevlendirilmemiş gibi hiçbir aklın kabul edebileceği, bir edemeyeceği bir bahaneye sığınarak oy seçimi tekrarlattılar 6 Mayıs'ta alınan kararla. Kuşkusuz bu zorlama beraberinde İstanbul seçmeninin bir adalet duygusunu da harekete geçirdi. Ve bu yenileme üstüne hem AKP'den kayan bazı oylar hem AKP'den, seçime katılmamış insanlar e, dahiliyle e, 806 binlik bir fark e, ortaya çıktı. E, böylece bu 31 Mart e, zaferi aslında e, 23 e, Haziran'da taçlandı. Evet. E, öyle dememiz lazım. E, şimdi e, buna etki eden e, tabii e, faktörlerin arasında ekonomi var. E, ona bir değinelim. E, Hı -hı. Çünkü 24 Haziran 2018'de Erdoğan %52 oyla e, ipi göğüslerken Aslında e, O e, erkene alınmış bir seçim Unutmayalım e, Normalde Kasım 2019'da Yapılması gereken e, Seçimleri e, Haziran 2018'de e, Çekti e, Bunun e, çok açık bir nedeni e, Yaklaşmakta olan krizdi Yani hmm. eğer o seçim e, takvimine uygun yapılsaydı bu Kasım'da yapılacaktı. ve Bizim bütün bu 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da gördüğümüz siyasi tablo muhtemelen Kasım 2019'da yaşanacaktı. Şimdi geriye dönüp dönüp Erdoğan çok iyi bir iş yaptığını düşünebilir seçimleri erkene alarak. Hmm. Gerçekten de erkene almakla yaklaşmakta olan krizin kitleler üstünde yaratabileceği bütün e, negatifliği de e, şey yapmış oldu etkisiz e, bırakmış oldu e, ve bir başkanlık sistemini oradan başlattı e, ama e, ne oldu? Arkasından hemen e, Temmuz'la beraber yani başkanlık sistemi vaat ettiği hiçbir e, şeyi olumluluğu getirmedi evet. e, dış sermaye özellikle bir bekle gör e, pozisyonuna geçti arkasından e, Ağustos ayında Rahip Branson kriziyle beraber döviz fiyatı e, muhteşem bir e, çıkış yaptı. E, bunu dengelemek için Türk lirası faizlerini 6,5 puan e, artırmak durumunda kaldılar. E, dolayısıyla döviz ve faizin e, birlikte yükseldiği, enflasyonun e, bundan etkilenerek %20'leri aştığı, ee, ekonominin daralmaya başladığı, iş talebin e, daraldığı, e, giderek e, büyümenin negatife e, döndüğü bir e, e, ikinci yıl yaşadık 2018'de ve bu e, beraberinde beklediğimiz gibi 31 Mart sandığına yansıdı. Yani evet. 31 Mart sandığında krizin e, bütün izlerini e, gördük. Bu 23 Haziran'da da aslında bu ekonomik rahatsızlıklar, memnuniyetsizlikler etkisini gösterdi ama buna bir şey daha eklendi. O da nedir? O da göz göre göre insanları çok saygı, insanlara saygı göstermeden, onların adalet duygularını hiçe sayarak bu seçimi yeniletmiş olmalarıydı. Dolayısıyla burada... Bir kısım seçmen de bu adaletsizliğe isyan ederek oy kullanmış oldu hmm. ve bu noktaya geldik. Şimdi bu AKP için zaten 31 Mart'ta başlamış olan düşüş 23 Haziran'da hızlandı. Muhalefete çok ciddi bir moral üstünlük geldi. Bütün bu şeyin yanı sıra İstanbul iktidarının, yerel iktidarının yanı sıra. Ee, ve AKP e, hızlı bir e, iniş halinde. Hı hı. Bundan sonrası için de doğrusu e, rüzgarlar e, çok e, yardımcı değil e, AKP'ye. Bir kere e, bu e, kriz e, tünelinden e, çıkılabilmiş değil. E, nasıl yani Tünelin içinde bir e, ışık falan da e, görünmüyor. Baktığında yani risk primi ülkelerin risk primi sıralamasında Türkiye iyice ayrışmış durumda. Hala 445'te bir CDS risk primi var. Bu yabancı yatırımcılar açısından alarm verici bir durum. Yani en yakınlarındakinden biri olan Rusya'nın risk primi 112. Yani Türkiye'nin dörtte biri oranında Rusya'nın risk şeyi yükü, ama Türkiye bu anlamda iyice ayrışmış durumda. Hala yabancı sermayenin gelmediği son bir yılda da yani Nisan'dan Nisan'a bakarsak 15 milyar doların Çıktığı bir ülke durumunda Türkiye. Ekonomi hala küçülme halinde. Hı hı. 2018 son çeyreğinde küçülmüştü. 2019 ilk çeyreğinde küçüldü. ikinci çeyreğin bütün öncü göstergeleri de bir küçülme hali olduğunu ortaya koyuyor. Enflasyon hala ciddi bir tehdit. Her ne kadar bazı geçen yılın bazı üstünden bir 20'nin altına düşme eğilimi varsa ve belki Eylül-Ekim'de yine baz etkisiyle pekaneye düşme ihtimali varsa da ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor. İşsizlik çok büyük bir sorun. %14'ün evet. üstünde 4,5 milyon bir resmi işsiz var. Hı hı. Yani bir yılda ödenmesi gereken, çevrilmesi gereken dış borçları 177 milyar doların üstünde. Bütün bunlar yani bu seçim arkada bırakıldıktan sonra aslında Erdoğan'ın işinin hiç kolay olmadığını bize söylüyor. Ekonomik olarak tabii bir de yaklaşmakta olan başka tehditler, türbülans potansiyelleri var. O da Amerika'yla yaşanan gerilim bu S-400'ün ortaya çıkarmış olduğu... Gerilim. Hı hı. Burada eğer bir ABD ile bir sulh yolu bulunmaz ise bildiğin gibi yani temsilciler meclisinin yaptırım kararları var. Bununla evet. beraber tekrar ciddi bir türbülans yaşayabilir Türkiye ve bu sulh yolunu bulamazsa bu dışarıdan para bulma konusu epey daha Türkiye açısından zorlaşabilir. Hı hı. Yani buradan aslında son bir yılda bu cumhurbaşkanlığı sistemiyle az gittik, uz gittik. Ne oldu? Hiçbir şey yol alamadığımızı da özetlemiş olduk. Evet. Bu bir yıl içerisinde kriz sadece krizin etkilerinden kendini kurtarmaya çalıştı AKP. Haziran, 24 Haziran 2018'de seçim yaparak ama krizi önleyemedi. Kriz koşulları içerisinde bir yıl yaşanmış oldu ve krizi savuşturmaya dönük hiçbir ciddi önlem alamadı. Hı hı. Bu süre içerisinde iki tane seçim onu biraz daha popülist, biraz daha hazineye yük ...yükleyen bir pozisyona soktu ve halının altındaki çöpleri biraz daha biriktirmiş oldu. Şimdi bu e, kamburla e, yoluna devam etmeye çalışacak. Hı hı. Ama hem e, seçim mağlubu hem e, krizle e, baş edememiş ve e, krizin belki de e, çetrepliliği daha da e, artmış olarak... E, ...ikinci yılına bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi... E, girmiş oldu. Bir bizi eleştirdi ve şikayetle. Evet, tabii şimdi e, bütçe açığı da tabii e, giderek artmakta. E, bir yıl içerisinde e, geçen seneki 24 Haziran seçimlerini de dahil edersek bir yıl içinde üç defa e, seçmeye e, gidilmiş. Tabii e, bütün bu e, harcamalar, e, seçim ekonomisinin arka arkaya uygulanması, e, tabii bu ÖTV indirimleriyle birlikte belki e, devletin vergi gelirlerinin azalmış olması ama tasarrufların aynı oranda gerçekleşmemesiyle e, bütçe açıklarının gitgide e, bir kara delik e, oluşturması da tabii e, öte yandan bütün bu e, saydığın e, e, olumsuz gelişmelerin içinde yer alan e, önemli e, veriler. E, ya 2019'u ekonomik açıdan e, Türkiye'nin Nasıl tamamlamasını beklemeliyiz? Yeni bir kur krizi yaşanır mı? Şimdi G20 zirvesinde Erdoğan Trump'la bir araya gelecek. Temmuz'da bu S-400'lerin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bununla ilgili gelişmeler bize yeni bir kur krizinin kapıda olduğunu gösteriyor olabilir mi? Şimdi e, fotoğrafı tabii büyüterek e, bakmak lazım. E, dünyada e, iklim nasıl? Yani hı hı. Türkiye'de işler böyleyken. E, dünyada e, takip ediyoruz hep beraber. E, bir e, tekrar faizin e, yükseltilmemesi e, hatta belki indirilmesi hı hı. yönünde e, bir hava oluşmaya başladı. E, Fettin, e, tespitlerinden hareketli hem Amerika'daki e, durum hem e, Çin'de özellikle yaşanan e, e, durumlar. Ticaret savaşları. Evet hı hı. ticaret savaşlarının da ayrıca yaratıcılığıyla e, yani faizleri artırma ve e, para sıkılaştırılmış para politikası e, izlemek yerine faizleri artırmama hatta belki indirme hı hı. ve genişletilmiş para politikasında bir süre daha kalma yönünde bir iklim var. Şimdi evet. bunun Türkiye benzeri ülkelere anlamı nedir? İklim böyle olunca bu kez Türkiye gibi ülkelerin faizleri sıcak para açısından, yabancı yatırımcılar açısından bir cazibe kazanmaya başlıyor. Ve tekrar buralara geçici de olsa bir park Hali söz konusu oluyor. Hı hı. Yani burada e, Türkiye'nin de arasında olduğu yükselen ülkelere tekrar dışarıdan bir e, para akışı e, olabilir e, diye e, konuşulmaya başlandı. E, ancak e, yani Türkiye'nin e, demin de bahsettiğim gibi e, bu risk e, birikimi öylesine bir e, boyutta ulaşmış ki. Böylesi bir rüzgardan da e, yararlanma Aydınlanan ihtimali evet. e, azalıyor çünkü e, yani orada Rusya dururken 112 e, CDS'li, e, 445 CDS'li Türkiye'ye e, gelmeyi herhalde düşünmezler e, ya da e, daha temkinli gelirler. E, bir, bu durum var yani şey yapan e, ekonomiye e, biraz e, pozitif e, rüzgar hı hı. olabilecek. Bu dünya iklimi var. Burada ama dediğim gibi iklim böyle olsa da Türkiye'ye sıra gelir mi bu işten? Bu durum var. Onun evet. dışında bu Amerika ile jeopolitik mesele ne olacak? Yani bu S-400 meselesi nasıl bir yere varacak? Bu hı hı. önemli. Eğer burada s konusunda Erdoğan ısrar ederse biz öyle diyor yani biz bu işin parasını verdik Hı -hı. teslimat yapılacak diye bu kez Pentagon Temsilciler Meclisi bunlar ne, ne yapacaklar yani bunlar çünkü bir deklarasyonda bulundular bir yaptırım uygulamak üzere bunu harekete geçirdikleri takdirde bir kur türbülansı mümkün yani onun Hı -hı. olmayacağını söylemeyelim Hı -hı. ama acaba bir şekilde Amerika ikna edilebilir mi mesela evet. ya biz yani yapmış mı bulunduk hmm. parayı ödemiş bulunduk biz bunu alıp hangara çekelim. <gülüyor> bunu yapmış ülkeler var işte Yunanistan var, şey var, galiba Bulgaristan var. Hmm. Zamanında bunlar da almışlar ama hangarda duruyor. Biz de almış bulunduk sizin kontrolünüz altında. Hangarda dursun. Bu işi büyütmeyelim. Hmm. Ondan sonra tekrar e, sulh olalım. Ondan sonra F-35'lerin üretim zincirinden e, bizi çıkarmayın. E, çünkü burada e, Moody's e, raporunda bunu belirtti. Amerika ile bir suh e, yolu bulunmazsa hmm. e, Türkiye e, gitmesi muhtemel IMF e, kapısını da kapalı bulabilir. Hmm. E, gerçekten de öyle. Yani IMF ile bir şekilde bir kontak kurmak istiyorsa ABD'nin rızası olmadan IMF bu kapı, çalınan kapıyı aralamaz. Doğru. Bu da var. Evet. O nedenle biz belki 31 Temmuz'a kadar yani bu şimdi G20 toplantısında ne görüşmeler olacak hmm. akabinde ne olacak onu bilmiyoruz ama hmm. bu S-400 meselesi kilit bir mesele bu kur meselelerinde. Evet. Buna bağlı olarak ekonomide yani kur türbülansı, bir takım şeylerin yumuşaması vesaire söz konusu olabilir. Ama şunu unutmayalım Pelin, evet. içeride ve dışarıda bir güven bunalımı devam ediyor AKP'ye. Yani AKP şimdi bu siyasi yenilgiden sonra rahat değil, gerçekten de topal ördek durumuna düştü. Bir yandan kendi içinde tartışmalar var ve bu Babacan Partisi daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Beraberinde bu bahçe'nin ne yapacağı belli olmaz bu AKP'nin çöküşünden bir şekilde sırtlan gibi yararlanmak isteyebilir beklentileri var. Evet. Burada tabii muhalefet partilerinin, başta da CHP'nin hazır bu isim üstündeyken ne yapacakları, nasıl duracakları da önemli. Yani AKP bir kere politik olarak kendini rahat hissetmiyor, moral olarak çökmüş vaziyette. Bütün bunlar bu icraatına ciddi etkiler yapacaktır. Evet şimdi tabii son günlerde konuşulan özellikle de bu Ekrem İmamoğlu'nun çok yüksek bir oranla tekrar seçilmesinin ardından özellikle işte belediye meclislerindeki AKP'li üyelerin ağırlığıyla, işte baskısıyla veya işte merkezi yönetimin yeni bir takım girişimleriyle veya alacağı bir takım kararlarla CHP'li belediyeleri çalıştırmama yönünde bir Eğilim içinde olacakları konuşuluyor. Böyle bir beklenti var. Tabi İstanbul, İzmir, Ankara üç büyük şehir şu an CHP'li belediyelerde. Onun yanı sıra tabi kaybedilmiş bir takım belediyeler var. Adana gibi, Antalya gibi, Eskişehir gibi. Türkiye'nin büyük kentleri de yine aynı şekilde CHP li e, yöneticiler tarafından e, yönetilmekte. E, acaba böyle bir e, eğilim içine girer mi AKP belediyeleri çalıştırmamak belediye hizmetlerini kitlemek. E, bu da herhalde e, böyle bir, bir şey olduğunda uygulamada yine AKP'nin eksi hanesine e, yazacaktır. Ama tabi onun yurttaştaki e, yansıması nasıl olur? O elbette zamanla görülebilecek bir şey. Şimdi büyük kentlerle ilgili. Bir takım e, hizmetler var ki AKP istinse de bunları e, durduramaz, engelleyemez. E, başta metro yatırımları, ulaştırma yatırımları, e, bunlar e, yani e, genel olarak milli gelire etki edecek e, yatırımlar, Hı -hı. hizmetler e, bunları aksatması e, söz konusu olamaz e, olduğu takdirde. Bunun sonucu milli gelirin küçülmesi ve bu da yerelle değil, merkeze fatura edilebilecek bir sonuçtur. Kuşkusuz özellikle yeni iktidara gelenleri biraz pasifize etmek, biraz defansa zorlamak için Meclislerde e, ayak sürümeler e, olacaktır evet. AKP'nin yani defterleri karıştırmayın e, üstümüze gelmeyin yoksa biz de sizi çalıştırmayız gibi hı hı. bir bilek güreşi olacaktır. E, ama e, şunu söyleyeyim yani biz bunun e, belki farkında oluruz belki olmayız. Bu anlık e, günlük e, belediye hizmetlerine belki yansır belki yansımaz. Şimdi herkesin daha çok gördüğü ve görmek istediği bir seçim zaferidir. Bir iktidar değişimidir. Yani belediye bir süre birtakım hizmetleri aksatsa bile kimse bundan dolayı çok sizinle tartışacak. Yeter, evet. yeter ki yani belediye otobüsleri çalışsın, işte gündelik hizmetler olsun, çöpler toplansın yoksa ee, öbür tarafın henüz şeyi değil bir kredisi var şeylerin ee, seçilen yeni başkanların kullanabilecekleri bir kredileri var. Hı hı. Ee, dediğim gibi bunun karşılığında e, yeni seçilenlerin gerçekten e, ellerinde başka kozlar ve e, görevler var. Yani bu gelir gelmez. E, hesap kitap mutlaka sormaları gerekiyor. Evet. Ayrıca seçmenin de böyle bir beklentisi var. Yani bu kadar kaynak bunca yıl. Hı hı. Nasıl kullanıldı? Nasıl bir belediye parti ilişkisi kuruldu? Ne tür kanallar açıldı? Bunların mutlaka bir şeyinin yapılması gerekiyor. Ve seçmenin bu konudaki beklentilerine Mutlaka cevap vermek gerekiyor. Ayrıca da seçmenin bunun takipçisi olması gerekiyor. Evet. Çünkü Canlı yayınlar bu... başlayacak herhalde gene. İşte. Belediye bu... meclisinde. Mutlaka bu, bu olmalı. Bu ayrıca bu kitleyi, bu bir şekilde bir araya gelmiş olan farklı partilerden, kesimlerden kitleyi Heyecanlı, motive tutmanın da bir yolu olacak. Yani evet. bunu mutlaka belediyelerin yapması lazım. Sadece İstanbul'un değil. Hı hı. Aslında yeterince haberdar olmuyoruz ama Adana'da, Mersin'de, Antalya'da neler oluyor? Bunların da mutlaka hem yereldeki seçmenleri hem Türkiye kamuoyunu. Bilgilendirmeleri gerekiyor. Evet. Ee, buradan e, dolayısıyla e, olacaktır. Yani bilek güreşleri olacaktır ama Üstünlük şu anda yerel ele geçirmiş olanlardadır. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Sönmez. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar diliyorum. Çok mersi. Evet, bu hafta ekonomi ekolojide iktisatçı Mustafa Sönmez'i ağırladık. Son dönemdeki gelişmeleri konuşmaya çalıştık. Aslında gizli davasında konuşacaktık ama süremiz yetmedi. Artık başka bir programda diyelim. Bu hafta da ekonomi ekolojiyi sonlandırıyoruz. Haftaya görüşmek üzere.